eser Sokakta Bahettin öz kişi Sokak nasıl? İnsan her ayrılıkta özlemeyi yeniden yaşıyor. Bu zaafım benim. Kaldı ki ben sokağımızdayken de sokağımızı özlerdim. Özlemek aşk kadar önemli değil mi? Özlemek için hayatın anlamı hatta ta kendisi demek yanlış mı olur? Geçmişiyle, bugünüyle, evleri, duvarları, insanlarıyla sokağımızı özlemek. ah. ah. Son yıllar içinde sokağımızdan daha önemli bir düşünce akla gelmiş midir? İnsanlar neden hala beklerler oraya akın akın gelmemek için anlamıyorum. Orada her gün bir dünya yaratılır. Oraya ait her şeyi benimsemiş, kendimden saymışım. Hepimiz, sen de, ben de, konakta yatırda yatır da aynı şeyleriz. Birimiz söz konusu olursa sokaktan söz etmiş oluruz. Bu sebepten her şey sokağa söyler bana. Ama oradan söz ederken sende sevgi kadar hatta daha fazla kuşku buluyorum. Neden korkuyorsun kuzum? Uzun yıllar sonra dün ilk defa gittim sokağımıza. Doğrusu duyduğun kuşkuyu haklı çıkaracak hiçbir şey yoktu. Evler, konak, mescit, yüzyıllık hatıralarıyla kucak kucağa yerli yerindeydi. Belki babam, belki imam efendi, belki gülüm yoktu artık. Ama onların yerinde yaşayan, nefes alan, gülen, ağlayan insanlar gördüm. Sen de ben de şu anda orada değiliz. Ama çok mümkün ki iki ufak çocuk arsada bizim yerimizde oynamaktadır. Öyleyse nedir endişen senin? <gülüyor> Ancak kendime söyleyebiliyorum bazı şeyleri. Söyledikleri çevre tarafından anlaşılmazsa susmalı insan. Ben senden ayrıldığımdan beri hep sustum. Şimdi buldum seni. Oysa sana da endişemi anlatamıyorum. Senin düşünemeyeceğin kadar yalnızım. Sokağımın insanları kayboluyorlardı. Gözleri büyülenmiş gibi maddeye dikilmiş, geçip gidiyorlardı önümden. Bir kuşun sesinin bir asma yaprağının. Dur, gitme, bana bak haykırışını duymuyorlardı. Gönülleri ve gözleri güzelliklerden kopuyordu. Şehrin bu kenar sokağında meydana gelen çarpışmada ben yapayalnızdım. Savaşı ev ev tek başıma sürdürdüm. Eğer ölüm olayı olmamış olsaydı bir süre daha göğüs gerebilirdim. Oysa şimdi tükendiğimi hissediyorum. Savaş mı? Ne savaşı? Nasıl bir savaş bu? Ne kime karşı? Onlara karşı tabii. Onlar ve sokak arasında bir bağlantı kurmakta güçlük çekiyorum. Haklısın. Sen sokağımızdan ayrılıp değişmenin kucağına düştün çünkü. O yüzden ben değişmeyi daha sokağımızda attığı ilk adımda tanıdım. O zaman biz küçüktük. Savaş başladığında büyüklerimiz kuşkuyla irkildiler. Merhaba sevgili dinleyenler. Sokakta adlı romandan bir bölüm dinledik. Bahayettin Özkişi'nin bu romanı 1975 yılında Peyami Safa Roman Yarışması'nda başarı ödülü alır. Türkiye'nin son asırda yaşadığı değişmeleri konu alan, fantastik unsurlarla bezeli bir roman olan Sokakta… Ay Bir dakika, istersen önce Bahayettin Özkişi'yi tanıyalım. Elbette. 1928 Haziran'ında İstanbul Fatih'te dünyaya gelir. İlk eğitimini Manisa'nın büyük alimlerinden olan babası Ömer Lütfi Efendi'den alır. Kara Gümrük Ortaokulu'nu bitirdikten sonra Sultanahmet Sanat Enstitüsü'ne devam eder. Sanatkar ruhu burada kendini gösterir. Bir patlama neticesi okul atölyesinde ölen ve yaralananlar onu roman denemesine sevk eder. Mezun olunca Haliş Dershanesi'nde ustabaşı olarak çalışmaya başlar. Orada karşılaştığı değişik tipler, olaylar, gemi sindinelerindeki zehirli havada ekmek parası kazanan küçücük çıraklar, mahallesi, semt sakinlerinin ahlakları, sergüzeşleri ve kişilikleri onda derin tesirler bırakır. Askerlik dönüşü Yeşilköy Havaalanı'nda çalışır. Bu sıralarda okumaya yazmaya ve kendi varlığıyla ilgili hakikatleri araştırmaya olan yoğun ilgisi nedeniyle tanıştığı edebiyat ustaları kendisiyle yakından ilgilenirler. Bir sohbet esnasında yazdıklarını gösterme fırsatı bulduğu Ahmet Hamdi Tanpınar'dan övgüler alır ve bu da onu yazmaya devam etmesi konusunda iyice cesaretlendirir. Daha sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi'ne kaynak atölyesi şefi olur. İki yıl Almanya'da kalır. Orada kaynak öğretmen okulunu bitirir ve incelemelerde bulunur. Bir yandan batı dünyasının iç yüzünü yakından öğrenme fırsatı bulurken, öte yandan fikri anlamda daha derinleşmiş olarak yurda döner. Yazmayı ara vermeden sürdürürken, bir yandan da Profesör Süheyl Ünver'den tesip dersleri alır. Cam üzerine tesip çalışır. Bir yandan da eski İstanbul evlerinin maketlerini üç boyutlu ve dört cepheli olarak yapmaya uğraşır. 1959'da hikayelerini Bir Çınar Vardı adlı kitapçıkta toplar. 1969'da evlenir ve eşinin teşvikiyle yazmasını sürdürür. Yazma tutkusu vefatından iki gece öncesine kadar devam eder. 1970-71 yılları arası Kösek Adı, Uçtaki Adam, Sokakta olmak üzere üç romanı basılır. İlk hikaye kitabının haricindeki hikayeleri de yeniden gözden geçirilerek Göç Zamanı adıyla yayımlanır. Aynı zamanda Anadolu'da ahilik teşkilatı hakkında bir roman yazmaya başlar fakat ömrü vefa etmez. 10 Kasım 1975'te hayata gözlerini yumar. Sokakta romanı son 150 yılın toplumsal yaşamından alınmıştır. Olaylar cinlerin işlediği varsayılan bir cinayetin etrafında kurgulanır. Bir sokak çerçevesinde toplumdaki değişime ve bozulmaya işaret edilir. Bu değişme ve bozulmanın sokağın adetlerinden başlayıp tek tek bireylere nüfuz ettiği, bu nedenle de insan-tabiat-yaratıcı ilişkisinin bozulduğu tezi etkili bir dille işlenir. Roman cinayeti araştıran komiserin, çocukluk arkadaşından sokağın bozulmasını önlemek için nöbeti devralmasıyla sona erer. Nöbet, sokağı, camiyi, türbeyi, şadırvanı, konağı eski manalarıyla yaşatabilmektir. Öz Özkişi'nin tanımlamaya çalıştığı sokağı ve bu sokağın şahsında hayal ettiği ideal şehir, daha sonraları Turgut Cansever ve Mustafa Armağan gibi yazarlarımızın, cami, pazar, medrese merkezli şehir tasarımlarının ilk örneği sayılabilir. Romanda aksiyona çok az yer verilmiştir. Olay içeren bölümler birkaç satırla geçiştirilirken, olayların nedenleri ve sonuçlarıyla ilgili değerlendirmeler roman kahramanları tarafından uzun tiratlarla verilir. Çevre tasvirlerine de pek önem vermez romancımız. Romanın büyük bölümü onların yani cinlerin ve şeytanların körüklediği değişimin nedenleri ve sonuçları üzerine komiser ve onun çocukluk arkadaşı arasında geçen diyaloglarla doludur. bir cinayet sahnesiyle başlar. Şehrin geleneklerine bağlı mütevazı sokaklarından birinde yaşlı bir kadın öldürülmüştür. Katil zanlısı olarak kadının küçük olduğu tutuklanır. Fakat oğlan cinayeti onların, cinlerin ve şeytanların işlediğini iddia eder. Bu yüzden de bir akıl hastanesine yatırılır. Tesadüf odur ki bu cinayeti aydınlatmak üzere de zanlının çocukluk arkadaşı bir komiser görevlendirilir. Komiser sokağı 30 yıl önce terk etmiştir. Komiser kendisinin de büyüdüğü bu sokakta böyle elin bir cinayetin işlendiğine bir türlü inanamaz. Ayrıca çocukluk arkadaşının da bu cinayeti işlediğine kanaat getiremez. Olay mahallinde incelemeler yaparken bir yandan da çocukluk hatıralarını anımsar. Bir makine icat etmek için uğraştıkları günleri. Platonik aşkı gülümü, herkesin birbirini iyi tanıdığı ve herkesin birbirine göz kulak olduğu günleri. Cinayet mahallindeki incelemelerini tam bitirip ayrılacakken bir sesle irkilir. Onu biz öldürdük. Siz kimsiniz? Sen bizi biliyorsun. Evet, biliyorum. Onu kurtarmalısın. O suçlu değildir. Bunu niçin istiyorsunuz? Bildiğim kadarıyla siz iyilikten hoşlanmazsınız. Pek fazla açıklama yapmakla görevlendirilmedim. Şu kadarını söyleyebilirim. O gerçekten insandır. Zamanımızda hemen hiç türü kalmış gerçek insan. Bizse insana hürmet etmekle görevlendirildik. Biz ona fenalık gelmesini istiyor değiliz. Şu yerde yatan haddini çoktan aşmıştı. Yok etmek için bir insan koluna ihtiyaç vardı. Biz de bu adamı bunun için kullandık. Onun tertemiz vicdanında en ufak bir leke yoktur. Kurtarın onu. Onun suçsuz olduğu muhakkak. Ama vicdanının temiz olması onu kanunların elinden kurtarır mı sanıyorsunuz? Bilgi ve iradesi dışında o size itaat etmiş bile olsa bu onu kanunlarımız karşısında suçsuz kılar mı? Dünya insanları gözünde bir masal varlığısınız. Şu anda uygulanan kanunlar delilden hareket eder ve delile dayalı bir yargıya varır. Delil ise varlığına inanılan yaratıkların bıraktığı izlere verilen isimdir. Ee, evet bunu düşünmeliydik. Peki onu nasıl kurtarabiliriz? Ah. Bilmiyorum. Onu kurtaracak mısın? Evet, evet. Kurtarın onu. Komiser hastaneye arkadaşını görmeye gider. O da ısrarla cinayetin onlar tarafından işlendiğini söyler. Bunu da gerekçeleriyle açıklamaya çalışır. Çocukluk günlerinden bahsederler. Hasta sokakta değişimin nasıl başladığını, bunun bir savaş olduğunu, sokağın kutsal saydığı caminin, türbenin, şadırvanın, konağın değişim sonucu misyonlarını kaybettiğini ve onların sokağa hakim olduğunu uzun uzun anlatır. Komiser çocukluk arkadaşı olan hastayla sık sık görüşür. Bu arada doktor da konuşmalara terapi maksadıyla katılır. Bir süre sonra doktor da cinayeti aydınlatmak için komiserle birlikte çalışmaya başlar. Emniyet, cinayet aletini ararken komiser de arkadaşının masumiyetini ispatlamak için araştırmalarına cinayetin işlendiği sokakta devam eder. Sokaktaki konakta oturan, komiserin eskiden beri tanıdığı Küçük Bey denilen bir kişiyle görüşür. Küçük Bey, değişimden yanadır. Sokağın değişmesinin normal hatta zorunlu olduğunu söyler. Bu yolda kendi yaptıklarını da anlatır. Bu arada cinayetin komiserin arkadaşı tarafından işlenmediğini de söyler. Çünkü onu cinayet saatinde türbede ibadet ederken görmüştür. Küçük Bey buna şahitlik yapar ve arkadaşı kurtulur. Artık iş gerçek katili bulmaya kalmıştır. Komiser, mahalle bakkalından öldürülen kadının boynundan hiç çıkarmadığı, sağda solda birkaç kez değerinin çok büyük olmasından ötürü kimselere emanet edemediği bir kolye olduğu şeklinde bazı söylemlerin olduğunu öğrenir. Bunu bir ipucu olarak değerlendiren komiser, morgda bu kolyeye ulaşamaz. Komiser cinayetin bu değerli şey için işlendiği kanaati hasıl olur. Aklına kadının büyük oğluyla ilgili şüpheler gelir. Komiser yardımcısıyla birlikte öldürülen kadının oğlunu ziyarete gider. Adamı annesini öldürmekten ötürü tutuklamak isterler ama adam komiseri yaralar, yardımcısını da öldürerek kaçar. Komiser 45 gün sonra ancak gözlerini açar. Çocukluk arkadaşını ziyarete gider. Arkadaşı hala cinayetin onlar tarafından yapıldığında ısrarlıdır. Bunu delillendiren bir sürü de açıklamalar yapar. Komiser cinlerin de şeytanların işi olan cinayeti aydınlatmak için tekrar işe koyulur. Bu arada çocukluk arkadaşı hastaneden çıkar ve komiserle birlikte kalmaya başlar. Bazı politikacılar komiserin görevinde başarısız olduğunu söyleyerek onu bu görevden aldırırlar. Komiser bütün engellemelere rağmen bu işin peşini bırakmaya niyetli değildir. Araştırma yapmak üzere tekrar Küçük Bey'in evine gider. Küçük Bey'den dadısının esrarengiz ölümünü öğrenir. İki ölüm arasında ilgiler bulmaya çalışır. Bu arada Küçük Bey, dadısında büyülü ve olağanüstü güçleri olan bir ifrit kılından bahseder. Dadısı bu yüzden öldürülmüştür. Çünkü ifritin kılı ortalıkta yoktur. Dadımın Ölümü Tuhaftı aslında öldü mü yoksa öldürüldü mü pek bilmiyorum. Dedem onu Suriye taraflarından almış. Bana oyun arkadaşı olsun diye babama hediye etmiş. Aşağı yukarı yaşıttık sanırım. Anlattıklarına göre Habeşistan taraflarından çalınmış. Dedemin eline geçene kadar türlü meşakkatler çekmişti. Konakta ailemizden biri gibiydi. Hatta birçok konularda benden daha salahitliydi diyebilirim. Çok zekiydi. Sol yanağında enine üç yarık vardı. Buna esircilerin vurduğunu söylerdi. Aslında bu işaret bir soyluluk belirtisiymiş. Annesi bir prenses, babası da bir hükümdarmış. Babası ayrıca kabilenin de büyücüsüymüş. Çok eskiden büyük bir denizin ortasındaki ufak bir adanın ahalisiymişler. Bir gün gemileri içinde tutsak devlerin olduğu bir grup insan gelmiş adaya. Devleri onların adasına hapsedip onları yalnız bırakmak için de halka adadan çıkartmışlar. Adaya sürgün edilenler İffit isimli bir cin türüymüş. Pek güçlü, pek büyükmüşler. Devler bu adada sıkıntıdan heykeller yapar, onlarla oyalanırlarmış. Bu devlerden biriyle kabile başkanı pek güzel anlaşmışlar. Ayrılma günleri gelince ifrit göğsünden bir kıl kopartıp kabile başkanına vermiş. Bundan sonra taptığınız bütün putlardan vazgeçin ve benden isteğini istediğinizi demiş. Bu kıl sizin aranızda beni temsil edecektir demiş. O kıl parçası hükümdardan hükümdara geçmiş. Ona sahip oldukları için kabilesi başarıdan başarıya koşmuş. Dadımın babası da hükümdar olduğundan içinde kıl olan bu kolye ona geçmiş. O da bunu kızına vermiş. Bu kolyenin içinde büyülü bir kıl var. Tanrımızın kılı demiş. İleride bir gün başın pek sıkışırsa, başka çaren kalmazsa kolyeyi eline alıp ''Bütün inançlarımı sattım, ben kendimi sana sattım.'' demesini istemiş. Ancak kıl başardığı her iş için bir kurban istermiş. Dadım bana o kılı bir gün kullandığını söylemişti. Zaten o kullandığı gecenin sabahında onu odasında ölü olarak bulmuştum. Artık savaş başlar. Cinayetin cinler tarafından işlendiği iyice ortaya çıkar. Komiser ipuçlarını yavaş yavaş birleştirmeye başlar. Küçük Bey'in evine tekrar gider ve kaybolan ifrit kılının izini sürmeye devam eder. Bu arada komiserin çocukluk arkadaşı da doktor da ortadan kaybolur. Sokakta romanı, giriş bölümünde anlatılanlarla bir polisiye romanı havası vermekle birlikte daha sonra komiserin, çocukluk arkadaşı ve küçük beyin anlattıklarıyla bir durum romanına dönüşür. Sonlara doğru aksiyon biraz daha artar ve roman sakin bir sonla nihayete erer. Evet, Göte'nin Faust adlı eserine konu yönüyle ne kadar benziyor öyle değil mi? <gülüyor> evet, haklısın. Orada da Mephisto ile Faust arasında geçen mücadele ele alınır. Mephisto şeytanı, Faust da insanı temsil eder. Yalnız bu romanda şeytan romanın sonunda ortaya çıkar. Görünürde onun için çalışanlar vardır. O perde arkasından yönetili her şeyi. Sokakta romanı cin ve şeytanlar gibi fantastik ögelerle zenginleştirilip... ...milli değerler ve inançların yok oluşuna dikkatleri çekmektedir. Romanın sonunda yaşlı kadını öldüren bulunuyor mu acaba? Aa, bu sorunun cevabını öğrenebilmek için romanı okumamız gerekiyor. Ayrıca şu sorularda akla geliyor. Acaba dadı ifritin kılını niçin kullanmıştı? Komiserin çocukluk arkadaşına ve doktora ne oldu? Komiser cinlerle baş edebilecek mi? Dadının kaybolan kolyesini kim almıştır? Katil sokaktan mı yoksa dışarıdan biri miydi? Evet, epeyce bir merak ögesi var. İşte bütün bu soruların cevabını Öz Özkişi'nin Sokakta adlı romanını okuyarak öğrenebilirsiniz sevgili dinleyiciler. Hoşçakalın. <gülüyor>